Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve's-salatu ve selamu ala rasulillah. İnşallah bu akşam Kur'an tefsir dersimizde Beyyine suresine değineceğiz. Beyyine suresi 8 ayet. 8 ayet ve Medine'de inmiş. Bu konuyla alakalı Buhari ve Müslim'de bir hadis-i şerif var. Diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam, Ubey kabba şöyle dedir Şüphesiz Allah bana sana kitap ehlinden kafir olanlar suresini sana okumamı emir buyurdu. Ubeyk sana adımı da verdi mi dedi. Allah Resulü evet deyince Ubeyk ağladı diyor. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah Azze ve Celle birinci ayette, lem yekun illa zin kafiroo min ahlil kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'diyahumul beyine". Evet, Kitap ehlinden, Kitap ehlinden ve müşriklerden kafir olanlar. Kendilerine apaçık delil gelinceye kadar ayrılmayacaklardı diyor Allah Azze ve Celle. Evet. Burada kitap ehli kimdir? Yani sordukları zaman e, İbni Kefir Yahudilerle Hristiyanlardır diyor. Yahudilerle Hristiyanlardır. Müşrikler ise diyor Arap olanlardan ve olmayanlardan putlara ve ateşlere tapanlardır. Tamam. Allah diyor ki kitap ehlinden ve müşriklerden dedi ayet kerimede. Evet, <gülüyor> Bu ayetle alakalı yine Allah Azze ve Celle suresinde çok şerefli, son derece yüksek ve tertemiz sayfalardadır diyor. Emrine itaatkar, oldukça değerli elçilerin elleriyle vahiyle yazılmıştır. Evet, Yani kendilerine apaçık delil gelinceye kadar ayrılmayacaklardı ifadesi bunu zikrediyor. İkinci ve 3. ayet-i kerimelerde Rasulun minallahi yetlu suhufan mutahhara. فيها kutubun qayyimeh. Evet. İçinde dosdoğru hükümlerin yazılı olduğu tertemiz sayfaları okuyup duran Allah tarafından gönderilmiş bir resul. Dur. Evet. Yani ne demek? O tertemiz sayfalarda Allah'tan gelmiş dost doğru kitaplar vardır. Bu da kendilerine hata bulunmayan dost doğru ve adali kitaplar, adaletli kitaplar demektir. Çünkü bunlar aziz Allah Azze ve Celle tarafından ne yapılmıştır? Gönderilmiştir. Evet, Tertemiz sayfaları okuyup duran Allah tarafından gönderilmiş bir Resuldür buyruğu hakkında... Kur'an'dan en güzel şekliyle söz etmekte ve en güzel övgülerle onu ne yapıyor? Allah Azze ve Celle övüyor. Evet. Daha sonra dördüncü ayet-i kerimede ama kendilerine kitap verilenler diyor. Ama kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Bak, kitap ehli böyle olmuş. Yahudiler özellikle Allah Azze ve Celle onlar hakkında. Kendilerine delil geldikten sonra ne olmuş? Ayrılığa düşmüşler. Evet. Bu buyruk diyor şu ayeti kerime gibidir. Siz kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Allah Azze ve Celle burada ne yapıyor? Bize nasihatte bulunuyor. İşte onlar için büyük bir azap vardır diyor. Bizim parçalanmamamız lazım. Bölünmememiz lazım. Ama şu an Müslümanların hali ne? Onları geçtik he. Yahudilere geçtik yani, Hristiyanları geçtik maşallah. Şu dünyadaki Müslümanların hali. O yüzden böyleyiz zaten. Birlik beraberlik olmamamızdan dolayı, tevhidin altında toplanamamızdan dolayı herkes ne diyor? Hiç kimse demiyor İslam hakim olsun, biz hakim olalım. Bizim grup hakim olsun canım. Bizim cemaat hakim olsun. Bizim düşüncemiz hakim olsun. Kimse demiyor ki İslam hakim olsun, tevhid hakim olsun. Böyle bir dert yok. Neden böyle bir parçalanma ve bölünme meydana var? İşte Rabbim bizleri birleştirsin. Allah Azze ve Celle Müslümanların kalplerini birleştirsin. Yani böyle olması münasebetiyle Allah Azze ve Celle'nin belki de yardımı bu yüzden gelmiyor. Bizim görüyor nasıl bir Müslüman olduğumuzu. Müslümanları parça parça bölük bölük. Birlik yok, beraberlik yok. O ülkenin, Sır'ın durumu ayrı, Suriye'nin, dünyadaki Müslümanların hali ortada. Ya dediğim gibi Yahudileri, ve Hristiyanları geçtik yani. Parçalanma ve bölünmede maalesef. Evet. Allah onlara karşı delilleri ve apaçık belgeleri ortaya koyduktan sonra ayrılığa düştüler. Ve Allah'ın onlara kitap göndermekten murat ettiği maksat hususunda ihtilafa düştüler. Çeşitli yollardan rivayet edilmiş hadiste belirtildiği üzere çokça ihtilaf edip ayrılığa düştüler. Ne diyor? Bir hadis-i şerifte sahip bir rivayet. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar diyor. Bak Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldılar. Bu ümmette 73 fırkaya ayrılacaktır diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Biri dışında diyor bu fırkaların biri dışında hepsi ateşte olacaktır diyor. Evet. Biri dışında herkes ateşli olacak. Bu sahih bir rivayet. Ashab da soruyor. Ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir? Bu kurtulan tayfe kimlerdir? Evet. Ne diyor aleyhissalatü vesselam? Benim ve ashabımın yolu üzere gidenler diyor. Evet. Yani şimdi... Samimi olanlar. Samimi değil. Samimiyet yetmez. Benim ve ashabımın yolu üzerinde gidenler demek yani onlar gibi inananlar. Onlar gibi inananlar. Samimiyet yetmez. Yani benim ve asabım yolu üzerine demek ilk önce onlar gibi inananlar. Yani onlar nasıldı? Onlar demin saydığımız gibi Allah Azze ve Celle'ye la ilahe illallah'a tam inanıyorlardı. La ilahe illallah'a tam inanıyorlardı. Mekkelilerin bazılarında da samimiyet vardı. O samimiyet ama onları kurtarmadı. İşte o yüzden samimiyet yetmez. Yani nedir? Onlar gibi inanmak. La ilahe çatısının altında toplanmak. Yani Allah Azze ve Celle'yi ibadetlerde birlemek. Bu gerekiyor. Bunu başarırsa Müslümanlar işte o zaman ne yapacak? Allah Azze ve Celle'nin yardımı bize gelecek. Evet. Dünyada bir adaletsizlik var. Nedir? Bir taraf çok zengin, şan şöhret içinde yaşayan Müslümanlar bir tarafta bakıyorsun değil mi? Perişan, fakirlik içinde ekmek bulamayan Müslümanlar, evet. Ve bunları seyirci kalan maalesef Müslüman ülkeleri, evet. Herkesin imtihanı ayrı. Onların da imtihanı ayrı olacak. Hele yöneticileri Allah muhafaza. Müslümanların bu halini görüp üzülmeyen, Müslümanların bu halini görüp de Yardım etmeyen yöneticilerden yarın bir gün Allah Azze ve Celle ne yapacak? Hesap soracak. Ve senin benim hesabım gibi değil onların hesabı. Kim Yahudilerle işbirliği yapıyorsa kim Hristiyanlarla işbirliği yapıp Müslümanların bu halini görüp de yardım etmeyen bir yöneticiyse Allah muhafaza. Yandı yani. Yandı. Evet. Evet. Allah yardımcımız olsun. Allah Rabbim bizlere ashabın yolundan gitmeyi nasip etsin. Amin. Evet. Yani bizler yani biz ehli sünnetiz demekle de ehli sünnet olunmuyor. Evet, onların ilk önce nasıl inandıklarını bilmemiz lazım. Nasıl inanıyorlardı. Devam ediyor Allah Azze ve Celle <gülüyor> beşinci ayeti kerime de ve ma umru illa liyabudallah mukhlesin lahud Künefâ'a ve yuqîmussalâta ve yutûz zekâta ve zâlike dinul kayyime. Evet. Halbuki onlar diyor Allah ancak dininde ihlas sahipleri ve hanifler olarak Allah'a ibadet etmelerinden namazı dosdoğru kılmalarından. Zekatı vermelerinden başkası ile olunmadılar diyor bak. Evet. Dostdoğru din işte budur. Evet. Yani hanifler olarak diyor Allah Azze ve Celle. Hanifler olarak. İbrahim Aleyhisselam'ın dini neydi? Hanif diniydi. Sen de diyor, İbrahim'in dinine uy diyor bizim peygamberimiz Allah. Hanif olarak İbrahim'in dinine uy. Evet. Allah'ın yaratmış hal üzere olan dine uy. Fıtrat dinine uy. Fıtrat dini ne? Hanif dini ne? Yani... Ben Allah'a taparım kardeşim. Ben Allah'a kulluk yaparım. Ben başka kimseye kulluk etmem. Dediğin zaman fıtrat üzeresin sen. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Hiç dinle alakalı olmayan bir adama bile. Ama Allah fıtrat üzere bırakmış onu. Diyorsun ki ya işte falancıdan git iste diyorsun. Filan türbeden filan ölüden yardım iste diyorsun. Ne diyor? Fıtrat ya. Ben ne işim var ölüyle mölüyle diyor ya. Ben Allah'tan isterim diyor. İşte bu Allah'ın yaratmış olduğu fıtrat. geçiyor. mı? He. Yani adam diyor ki ben diyor Allah'a kulluk yaparım kardeşim diyor. Ben diyor Allah'a taparım. Ben kimseyi takmam diyor ya. He. Ben kimseyi ibadetmem. Kimseye kulluk yapmam diyor. Bu fıtrat dini işte. İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Hanif dini. Evet. <gülüyor> Mesela Nahi suresi 36. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle andolsun ki biz her ümmet arasında Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye bir Resul göndermişizdir diyor. Evet. Namazı dost doğru kılmalarından diyor Allah Azze ve Celle burada. Namazı dost doğru Ya dost doğruyu geçtik namaz kılmayan sayısı dünya kadar ya bu ülkede. Dünya kadar namaz kılmayan adam var. Ne yapacağız? Yani. Sözde İslam ülkesi. Müslümanız elhamdülillah. Sözde pavuç bırakmıyoruz. Ama namaz. Eş vakit namaz. Çoğumuzda yok. Allah yardımcımız olsun yani. Namazsız olur mu ya? Tevhidden sonraki en önemli şey namazdır. Kulu Allah'a bağlayan en büyük ibadet namazdır ya. Namaz kılmıyor bu toplum ya. Ne yapacağız biz? Gidiyorsun birilerinin demesini he, ya gidiyorsun bakıyorsun adam Orada propaganda var, siyaset var. E siyasette adam anlatıyor, o kişinin demesini Allah'ın emrinden üstün tutuyor ya. Böyle bir şey olur mu ya? Yani Allah Azze ve Celle'nin ezanı okunmuş. Hiç adam oralı bile değil. Ama falancı konuşuyor. ah Hiç böyle şey yapmadan dinliyor o adamı. Yani böyle bir şey yok ya. İnsanları ilahlaştırmayalım ya. İnsanları ilahlaştırmayalım kardeşim. Kim olursa olsun yönetici, başındaki yöneticiyi seversin, dua edersin ama onu ilahlaştırma. Bugün başımızda Tayyip Erdoğan'ı ilahlaştırmayalım ya. Bu var maalesef, bu toplumda bu var ya. Buna ne gerek var? Biz Allah'ın kuluyuz ya. Bugün Tayyip Erdoğan'a dua ederiz, bizim yöneticimizdir, amenna, destekleriz, dua edin. Ama onu ilah yerine çıkartmayız. Bugün Allah'ın emirlerini bırakmışlar. Tayyip Erdoğan'a Allah gibi tapan insanlar var bu Türkiye'de ya. Böyle şey olur mu ya? Bunu yapmamak lazım. Olum Allah bizim belamızı verir işte. 15 Temmuz Allah'ın bir uyarısıydı bize. O yüzden bizler, biz Allah Azze ve Celle kulluğumuzu yapacağız. Ya dediğim gibi herkesi seviyesinde sevmemiz lazım. Ölçülü. Severiz, dua edeceğiz. Ama kulluk, ibadet sadece Allah'a yapılır. Evet. Ve zekatı vermelerinden diyor. Zekat da fakirlere ihtiyaç sahiplerine bir ihsandır, iyiliktir. Yani Allah Azze ve Celle ayetin tamamında diyor ki sonunda da dost doğru din işte budur. Yani dimdik ve adaletli din budur. Evet. Daha sonra gerçek çünkü ister kitap ehlinden olsun ister müşriklerden olsun o kafir olanlar cehennem ateşindedirler. Orada ebedi kalıcıdırlar. Yaratılanların en kötüleri de işte bunlardır diyor. Yine 7. ayet-i kerimede iman edip salih ameller işleyenler ise diyor. Bak, iki hususta devamlı Allah Azze ve Celle için Kur'an-ı Kerim'de ayetler iki yani bizi kurtaracak olan iman ve salih amellerimiz. İman, salih amel. Anlatabiliyor muyum? Bizi Allah'a yaklaştıran da bunlardır yani iman ve salih amel. İşte bunlar yaratılmışların en hayırlı en hayırlılarıdır diyor Allah Teala. Evet. iman edip salih amel işleyenler. Evet. Daha sonra alacağımız son ayet-i kerime onların Rablerinin yanındaki yani o kıyamet günündeki mükafatları altından ırmaklar akan adın cennetleridir. Demek ki bizi cennete sokacak neymiş? İman ve salih amellermiş Yani kul bir şahıs bizi ne yapamıyormuş? Cennete sokamıyormuş. Sırattan geçiremiyormuş bizi. Demek ki bizi sırattan geçirecek olan neymiş? İman ve salih amellerimizmiş. Evet. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da ondan hoşnut olmuşlardır. Evet. Ne güzel değil mi? Allah Azze ve Celle'nin bir kulundan razı olması Allah'ın onlardan razı olması makamı kendilerine verilen ebedi nimetlerden daha üstündür. İşte bu Rabbinden korkan kimseler içindir diyor Allah Azze ve Celle. Evet Rabbimizden korkuyorsak hakkıyla onlar için diyor. Yani bu öğütler hep onlar için diyor. Ama Allah'tan korkmuyorsa biri alam. Rabbinden korkmuyorsa ona bir şey yok. İstediği gibi yaşasın. Onlar için diyor zaten bu ayetler diyor yani. Onlara fayda verir diyor. Evet. Yani bu mükafat Allah'tan korkan, ondan gereği gibi sakınıp takvalı olan onu görüyormuşçasına ona ibadet eden ve kendisi Rabbini görmese dahi Rabbinin kendisini gördüğü gibi bilen kimseler içindir. Nedir bu? İhsan derecesidir. İhsan der. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek. Allah böyle olmayı nasip eylesin. Evet. Kısaca yani Beyine yine suresiyle alakalı tefsir şeklimiz buydu. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bu ayetlerden ibret alıp hayata geçirebilmeyi, hayatımıza bunu göre sürdürebilmeyi nasip etsin. Subhaneki Allahüm vehamdik eshedun ve tuubi ile